Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine telefon bağlantısıyla bir kayıt yapıyoruz. Çoklu bir telefon bağlantısı yapıyoruz. Herkes için mimarlık kalabalık bir ekip. Ekipten üç kişi. Bugün sevgili konuklarım. Kubilay Ercelep, Sarp Özgen ve Serap Kaçmaz bugünkü konuklarım. Hoş geldiniz hepiniz. Böyle bir serinin ikinci programında birlikte olmak da çok güzel. Birbirimizi ekrandan görüp telefondan konuşuyoruz. Bir yandan çoklu evrenler arası bir bağlantı oluyor ama... ...bakalım nasıl bir program olacak... Şimdi dinlemeyenler, kaçıranlar ya da takip edenler için de bir kere daha tekrarlamak için ben tekrar söyleyeyim. Herkesçi Mimarlık Derneği'nin çok sevdiğimiz, konuk ettiğimiz, zaten aktif olarak yer alanlar, kuranlar, proje üretenlerden de bizim Açık Mimarlık ekibinde hazırlayanlar, sunanlar da var. Sık sık konuk ediyoruz, kendilerini seviyoruz. 10. yılını kutluyor Herkesçi Mimarlık Derneği. Dolayısıyla biz de 10. yıla özel olarak hep birlikte bir seri program gerçekleştirelim dedik. Her ayın 3. Düşüncü haftasında gibi şimdilik düşünüyoruz. Böylece çeşitli konularla, konuklarla, herkes mimarlığın bu on yıl içinde dert ettikleriyle, konu ettikleriyle, çeşitli projeleriyle birlikte yeni veçelere, yeni açılımlara doğru konuşuruz farklı programlarda. ...diye konuştuk. Bu da böyle bir program... ...içinde bir seri program olacak gibi... ...öngörüyoruz. İlk programda... ...kaçıranlar için ya da dinlemiş olanlar... ...için tekrar edelim, hatırlatalım isterim. Merve Gül Özokçu, Emre... ...Gündoğdu ve İdil Bayar... ...konuklarımız olmuştu geçen ay. ilk programımızda... ...herkes için mimarlık... ...on yılda neler yaptı, herkes... ...için ve herkesle, nasıl... ...işbirlikleriyle, neleri dert etti, nasıl... ...işledi, kendileri nasıl dahil oldu... ...ve nasıl yola çıktılar, biraz... ...bunlardan bahsettik. Bugün... Biraz daha sonradan dahil olanlardan genç kadroyla birlikteyiz. Sevgili Kubilay, Sarp ve Serap bizlerle birlikte. Hem onların deneyimlerini dinleyelim hem de önceki ay yaptığımız programı biraz daha derinleştirelim istedik. 10 yıl çok uzun bir zaman, çok sebatla, çok iş birlikleriyle, çok kendini yenileyerek, değişerek, dönüşerek, genişleyerek, yeni seslere, yeni pratiklere alan açarak... İlerlemeyi çok gözeten bir ekip herkes için mimarlık. Dolayısıyla ben buradan bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Türkiye'de bir şeyi 10 yıl sürdürmek gerçekten hiç kolay bir şey değil. Hele ki herkes için mimarlık, herkesin ne olduğunu ve herkes için mimarlığın ne olduğunu sürekli düşünen, tartışan, eleştirel bir gözle kendini de sorgulayan ve yenileşmeye, daha da çoğalmaya, daha da renklenmeye, çalışan, bunu gözeten bir topluluk için diyeyim. Dolayısıyla hani ben de buradan heyecanla bekliyorum. Hem bu programı hem de gelecek programlarımızı neler konuşacağız diye. Öncelikle size hoş geldiniz diyeyim. Sevgili Kubilay Sarp ve Serap ve sizi biraz tanıyalım. Çünkü üçünüz de sonraki zamanlarında dahil olduğunuz herkes için mimarla Yolunuz farklı biçimlerde kesişti. Benim bildiğim kadarıyla. Hani dinleyicilerimizin de biraz hem sizi tanımaları hem de herkes için mimarla nasıl dahil olduğunuzu öğrenmeleri için ben Belki hikayenizi sorarak başlayabilirim. Bilmem kimden başlayalım derken alfabetik gidelim, Kubilay'la başlayalım. Merhaba herkese, benim adım Kubilay. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Sınıfı, Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Dernekli çalışmam hazırlık dönemindeyken Aura'nın yapmış olduğu cumartesi konuşmalarındaydı. Serap'la birlikte hazırlık dönemindeyken böyle o konuşmalara katılıyorduk. Ee, orada Emre ve Dilara ile tanıştık. Ee, ve o, o konuşmadan sonra aslında böyle e, lisans eğitimimizdeki o bizim kendi pratik, e, perspektifimiz de herkes için mimarlıkla biraz paralel gitmeye başlamıştı. E, ondan sonra e, pandemi döneminde ise e, online atölyelere katılarak e, daha çok böyle dernekle e, iletişim haline girdik. En son olarak da Gökçeada'da, Ağustos ayında Gökçeada'da yapılan saha çalışmasıyla birlikte böyle derneğe dahil olduk. Hem saha çalışmamız oldu, hem atölye çalışmalarımız oldu. Böyle bir şekilde tanıştık. Aslında Serap'la çok paralel bir şekilde katıldık. Bütün süreç aynı. Öyle diyebilirim. Evet, Serap'la çok aynı gelişi dediniz. Siz aynı yerde, aynı zamanda tanışıp dahil oldunuz diye anlıyorum. Öyle mi Serap? Ee, ya, evet biz zaten böyle yakın arkadaşız da bu bütün atölyelere bir şeylere katılma süreçlerimiz hep birlikte oluyordu böyle birinci sınıftan hazırlıktan beri. O yüzden ben de böyle kendimi tanıtırken değiştireceğim tek şeylerde adım sayap ve üçüncü sınıfı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ya, neredeyse bütün hikayemiz aynı. Derneğe katılma hikayemize de dahil. O yüzden böyle çok üstüne bir şey eklerim neredeyse şimdi ki. <gülüyor> Belki yani size de şunu sorabilirim. Herkes şu mimarlıktan herhalde haberdardınız öncesinde. Hani nasıl bir dahil olma isteği gelişti? Atölyedeyken hadi ben de dahil olayım gibi mi oldu? Hadi bize başvurun açık form var ve yılın belli zamanlarında başvuruları sınavla kabul ediyoruz gibi olmuyor. Daha organik oluyor herkes mimarlığın. Genişleme alışkanlığı diyelim Belki hani ben bunu sorabilirim ekstradan. Ya bizim aslında biraz da şey yani daha önce e, online iki atölyeye katılmıştık. E, daha sağ çalışmalarına daha katılmamıştık. Hatta üç tane atölye, e, iki, üçü de online atölyeydi. E, sonra Yelta'yla staj yapmaya başladık. Bizim biraz orada geliş Böyle olma staj yaparken bazı yaptığımız işte derneğe işlerinden birkaç böyle ufak yardım ettiğimiz şeyler vardı ve ondan sonrasında yani derneğe nasıl dahil olunuyor acaba diye konuşurken hani öyle bir hı hı. davet aldık. Sonra sahada zaten iyice böyle dernekle ilişkendik da e, atölyesinde. O yüzden biraz böyle yelta yoluyla oldu bizimki ama işte onun öncesinde de üç atölyesine katılmıştık zaten derneğin hala öyle bir süreçti şey işte bizimkisi bu arada <gülüyor> güzelmiş bu arada Yelta de bizim açık mimarlık programını uzun süre hazırlayıp sunanlardan şu anda da Berlin'de ikamet ettiği için kendisine dış haberler muhabirimiz diyoruz da böyle şaka olarak Yelta Köm ara ara Berlin'den bildiriyor, bildiriyor ya da kah oradan kah buradan bildiriyor bizim dışarıdan habersiz kalmamamızı sağlıyor böylece kulaklarında çınlatmış olalım kendisi program kaydına katılacaktı programından dolayı katılamadı ben Önce iyi oldu. Böylece ben dinliyorum ve soruları yöneltiyorum. Çünkü oldukça güzel işler yapıyorsunuz. hani Bunları da dinlemek benim için çok keyifli oldu diyeyim. Sevgili Sarp, sizin de hikayenizi öğrenelim. Nasıl dair oldunuz? Neler yapıyorsunuz şimdi? Yolunuz kesiştiğinde neler yapıyordunuz? <gülüyor> Merhaba, ben de Sarp Özgen. Bilgi Üniversitesi 2. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Benim dernekle yolumun keşfetleşmesi birinci sınıfa dayanıyor. Birinci sınıf Temel Tasarım stüdyosunda Merve Gül Özokçu hocamdı. Oradan tanıştım. Ondan sonra Temel Tasarım stüdyosunun yarısı COVID'a e denk gel, gelince böyle bir apar topar evlere çekilmiştik. Ondan sonra da o yaz, pardon geçtiğimiz yaz Gökçeada atölyesine katıldım. Ben de aynı şekilde. Ondan önce derneği e, hani, takip ediyordum ama hiç faal bir şekilde bulunmamıştım Gökçe Adayı ile beraber e, ben de böyle bir ortamın içine girmiş oldum e, başta tabii ki böyle bir tık daha gergindi ondan sonra içeriği görünce ne kadar rahat ne kadar böyle e, dediğiniz gibi organik gelişen bir e, yapı olduğunu fark ettim Serap ve Kubilay'la da aynı şekilde Gökçe Adadan tanışıyoruz e, benim derneğe girişimde bu şekilde oldu daha e, yeni daha böyle taze olduğu için en son elde ne söyleyebilirim? Evet yani bu COVID-19 pandemisiyle ilgili herkes için mimarlığın bu dönemde Evi, kamusal alanı, mimarlığı, mekan üretimini farklı veçelerinden düşünmek, eleştirel bir biçimde tartışmak üzerine bir seri atölyesi olmuştu. Biz de bunları konuşmuştuk açık mimarlıkta. Dolayısıyla hani siz radikal bir biçimde kent deneyimimizin mekan değişiminin değiştiği, dönüştüğü zamanlarda da bu deneyimle birlikte dahil olmuşsunuz. Bununla beraber derneğe girdikten sonra çalışma pratiğini nasıl deneyimlediniz? Yani dahil olduğunuz zaman... Nasıl dahil oldunuz? Girer girmez evet bu projeler var. Hadi bunlara dahil olun mu dendi. Siz aklınızda bir takım fikirlerle mi gittiniz? Yani biraz işleyişin nasıl olduğunu da sizden dinlemek için ben sormak istiyorum. Kubilere'ye tekrar geri dönerek başlayabiliriz belki tekrar. Çalışma pratiğinde ben benim için en olan kısmı bir network kurulması, kurulmuş olmasıydı. Türkiye'nin her yerinden yani takip yurt dışından da insanların sürekli iletişim halinde olup bir havuz içerisinde sürekli üretimler yapması, işler üretmesi benim için çok etkileyiciydi. Bizim aklımızda aslında böyle yapmak istediğimiz projeler de vardı Serapla birlikte bunları dernek içinde konuştuğumuzda da çok güzel yorumlar aldık, yardım, yardım etmek isteyenler oldu. O yüzden böyle hani bizim bir türlü başlayamadığımız ve devam ettiremediğimiz projelerde gerçekten bir motivasyon kaynağı oldu ve yani o insanların işte ben de dahil olabilirim istediğiniz kadar yardım edebilirim işte bizim linki atayım konuşalım üzerine gibi konuşmalar gerçekten insanı böyle motive eden bir bir şey böyle şu anda ikinci programda birazcık böyle gelecekle ilgili de yorumlar yapmamız aslında gerekiyor ve ben hani böyle gelecekte ee, ki herkes için mimarlığın böyle o e, mezunların ve e, öğrencilerin o üretim e, yap, ya, üretmek isteyim isteğiyle e, birlikte dahil birleşmesi ve e, o networking kullanılmasını aslında öngörüyorum e, istiyorum e, çünkü 10 sene önce e, e, böyle bir dernek yoktu o dönemki yeni mezunlar ve öğrencilerin böyle birebir çalışma katılımcıyla birlikte bir çalışmak gibi konseptlerden çıktığı öğrenci oluşumu ve şu an 10 sene sonra aslında onlar çalışan insanlar ve 10 yıl geçmiş. O yüzden böyle yeni gelen insanların, öğrencilerin, yeni mezunların da böyle daha çok dahil olduğu kendi kafalarında veya dernek içinde tartışıp üretmek istedikleri projelerde böyle daha önümüzdeki zamanlarda e, dahil olunsa böyle e, çok da güzel olur bence. Evet, evet. Gerçekten önemli dediğiniz gibi. Yani bizim program da 10. yılında olurdu bazen dinleyicilerden yorumlar alıyoruz. İlk zamanlarda konuk ettiğiniz bu kişiler işte şimdi kendi öğrenci olarak konuk ettiklerimiz kendi profesyonel hayatlarında akademik hayatlarında başka yerlere geldi ve hani 5 sene sonrasında 7 sene sonrasındaki programlarda bambaşka konular konuşuluyor. Bu değişen dönüşen hayatların da kaydını arşivini tutuyor olmak da çok keyifli. Sevgili Kubilay, Serap'la akıllarında bir takım projeler, bir meseleler bir dertler olduğundan bahsetti. Şimdi açık mimarlıkta biz mümkün mertebe özellikle öğrencileri ya da mimarlık hayatlarının daha kariyerinin başında olan ve bir şeyleri dert eden, bir şeylere bulaşan, bir şeylerin çomak sokup kurcalamaktan keyif alan insanları konuk etmeyi çok seviyoruz ve sizde epeyce var böyle bir şeyleri kurcalama merakı biliyorum. O yüzden hani belki Seraba bize biraz daha detay vermesi için neler vardı akıllarınızda ya da neleri dert ediyordunuz iki mimarlık öğrencisi olarak o dönemde? Onu ben sorabilirim. Ya aslında böyle daha çok Dali olduğumuz, öznesi olduğumuz ama böyle bir türlü mimarlık alanında böyle bir şeylerin yapılmadığı şeylerden daha kapsayıcı olması gerektiğini düşündüğümüz. Ama böyle iki öğrenci kendi başımıza bir şeyler üretirsek, bu konuda bir şeyler yapmaya çalışırsak işte kim bize dinler, kimize yardım edebilir ki falan diye düşündüğümüz. Hı hı. Ama böyle bir şekilde de söz söylemek için bir alan aradığımız bir dönemdi. Ya bunu böyle işte çeşitli kuyru derneklerde bununla ilgili söylem üretebiliyoruz. Ama işte mimarlık alanında acaba biz nasıl yani bir şey yaparız da e, ya birilerini bu konuda böyle dürterizi e, gidiyordu. Sonra böyle derneğe dahil olduğumuzda bununla ilgili olan böyle fikirlerimizi paylaştığımızda gerçekten de ve çok destekleyici ve bizim o motivasyon düşüklüğümüzü e, böyle ittiren ve bize gerçekten yardım edebileceklerine inandığımız bir tavırla karşılaştık. E, bir yandan da gerçekten böyle güvenli bir e, alan olduğunu, işte o kendimizi ifade etmenin çok e, yani zor olmadığı bir alan olduğunu da farkına vardık. O yüzden böyle dernek o noktada iyiydi. Ya yani çok açmadım ama biraz işte herkes için, mimarlık işte herkes için mi bir şeyler buradan üretebilir miyiz, söz söyleyebilir miyiz derdine düşmüştük. Ve o ya yani onun için böyle bayağı iyi oldu bize gibi bir şey diyebilirim. <gülüyor> Üstü kapalı biraz. Bahsedelim. Evet, evet. Hafif ipuçları vererek ama buradan da belki bu herkes için mimarlığın herkes için meselesine geçebiliriz. Buradan Sarpa ben söz verebilirim. Belki biraz kendi ilk deneyimlerini de dahil ederek söz verebilirim. Bu herkes için mimarlık ne demek? İsteyen herkese açık mı ya da herkes biraz da böyle aslında zorlayıcı ve insanı tedirgin de eden bir kapsayıcılık? Yola çıkışı ya siz bu herkeste de dernek içinde sürekli sorguluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Nasıl yaklaşıyorsunuz? Belki hani sizin de dahil olduğunuz ilk deneyimleriniz üzerinden de aktarabilirsiniz. Sonraki projeleriniz üzerinden de. Ya Bu herkes için konusu aslında benim bu dernek hakkında daha ilk başta dikkatimi çeken konulardan biriydi. Yani ilk duyduğum zaman adını ya da hani bu başlıkları çok kendi adıma böyle sorgulamıştım. Hani herkes için ne demek? Herkes için mimarlık yani aslında tam olarak herkesten kısıt ne? Yani böyle benim kendince kendimce yorumum herkese ulaşmak isteyen bir mimarlık pratiğinin, bir tasarımın ve buna böyle yardımcı olan bunu iten bir dernek oluşunun aslında gör, görmüştüm. Ondan sonra herkesin Mimarlık ihtiyacı ve isteği ve buna bir ulaşılabilirlik durumu olması gerektiği için böyle mimarlığın ve derneğin bu konuda söz söylediğini düşünmüştüm. Benim derneğe ilk başladığım ve ilk böyle duyduğum zamanlarda dediğim gibi COVID pandemi durumu vardı ve ekranlar karşısından projeler, dersler yapıyorduk. Ve bunları böyle ekranda görmek, sadece hani üstünü çizdiğimiz şeyleri gerçekte görmek, bunları yapamamak e, yani hepimiz gibi benim de içime dert olmuştu. Ve derneğin bunları gerçekleştirdiğini, bazı şeyleri zorladığını, aynı çomak sokmak e, şeyinden, deyiminden de geldiği gibi zorladığını gördüğüm zaman çok hoşuma gitmişti. Çok bağlantı kurmak istemiştim. E, ve yani dediğim gibi ekranlarda... Covid dolayısıyla yaptığımız şeyleri gerçekten yapmaya çalışmak, bir şeylerle oynamak, malzemeyi görmek, yani saha deneyimi görmek benim için çok heyecanlıydı. Ya Biraz böyle toparlayayım ben de. Konuyu. Evet güzel bence bir yerden yeni bir yol açtı Sarp'ın söyledikleri. Yani bu kapsayıcılık meselesi, farklı pratikler, farklı yöntemler, farklı stratejiler, taktikler meselesine açık olmakla ilgili sizin deneyiminiz nasıl oldu? Ya da katkılarınız, talepleriniz neler oldu? Belki Serap'la devam edebiliriz. Neler eklemek istersiniz? Ya kendi aramızda da böyle şeyi konuşuyoruz. Dernek şu an genelde böyle işte çeşitli yerlerden destek ihtiyacı oluyor birilerinin ve hani onlara cevap veriyor. Ama böyle kendi içinde çok fazla böyle iş üreten bir yapısı yok. Biz o noktada böyle sanırım bizim o noktadaki şeyimiz kafamızdaki olan fikirleri dernek yoluyla hem de farklı pratikten olan insanlar yani sadece mimarlık ve tek elinde olan insanlarla değil daha böyle farklı pratiklerden olan insanlarla bir arada bir şeyler belki üretebiliriz noktasında ee, kafamızı kurcalıyor o konu. Ya çünkü böyle her ne kadar dernek e, aslında birçok böyle pratiğe açık olsa da ya yani insanlar sanırım bir şekilde böyle e, içine dahil olmak mı istemiyor <gülüyor> ya da yani mimar e, yoğunluğunun fazla olmasından dolayı mı bilmiyorum ama ama böyle biraz daha hem işte hem farklı pratiklerle insanlarla hem de bizimle belki bizim şeyler üretebileceğimiz bir alan haline gelebilir gibi bakıyorduk konuya bu arada. Orada konuştuk en son. Hı hı. Yani evet bu hem disiplinin kendi sınırlarıyla uğraşma didişme meselesi hem de Yeni değişen dönüşen seslerle, yöntemlerle, yeni alanlarla biraz böyle alanların sınırlarını zorlamak, yeni işbirlikleri, yeni kolektiflikleri zorlayarak bir takım fikirler üretme ya da bir takım somut çıktılar, projeler, malzemeler... ...üretme ya da yapılar, birliktelikler üretme... ...herkes şimdi mimarlığın aslında çok merkezi bir yerinde duruyor. Bir önceki programda da sizinle gerçekleştirdiğimiz bu söyleyişte de... ...vurgulanan ortak noktalar gibi. Kubile'ye döneceğim şimdi. Yani bütün bu kapsayıcılık meselesi, farklı pratikler... ...kendini sürekli sorgulamak meselesiyle 10 yılı geride bıraktık. Bundan sonraki 10 yılda nasıl olası işleyişler, nasıl yollar var... Diye ona da bir söz vermek istiyorum. İleri doğru baktığımızda bu heybemizdekilerle ne görüyoruz, ne var yani? Yine deneyim üzerinden e, devam edebilirim, deneyim aktarım üzerinden çok fazla hikaye anlatamam çünkü şey listeliyim. E, ya dernek üyesi olmadan önce e, derneğe katılma konusunda e, kuyu bir birey olarak hani teknecilerim e, e, olmuştu hani e, çünkü dernekle alakası olmam e, dernekle bir alakası yok ama atölyeye atölyeye katılıp e, 20 kişinin içinde olmak e, zoom ekranında olsa bile e, nasıl bir e, tepki alacağımı e, insanlarla nasıl iletişim kurabileceğimi veya insanların benimle nasıl iletişim kurabileceği konusunda e, çekincelerim vardı. Ki kaldı ki bu saha çalışmalarına geldiği zaman bir hafta boyunca, iki hafta boyunca hiç tanımadığın yaklaşık 15-10 kişiyle aynı alanı paylaşmak çok tedirginlik uyandıran bir şey. o Şu an derneğin içindeyken, derneğin içindeyim ve böyle bir sorun yaşamıyorum. Ama insanlar benim gibi düşünüp atölyelere katılması Konusunda tedirginlik yaşıyorlar mı benim gibi e, veya sağ çalışmalarına e, gelmekte e, düşünüyorlar mı e, defalarca gibi e, soruları şu an bir dernek üyesi olarak aslında hani e, ne yapabiliriz di e, e, düşünüyorum e, daha kapsayıcı bir dil üretmek e, daha e, açık bir iletişim kurabilmek insanlarla e, veya atölyelerde e, çeşit küçük bir seminer eğitim gibi hani insanlara nasıl konuşulması gerektiğini daha e, sağlıklı iletişim nasıl kurulabileceğine dair e, gibi çünkü herkes için mimarlık noktasına ben herkes kısmına baktığımda dediğimiz gibi renklendirici daha kapsayıcı bir dil e, nasıl üretilebilir e, daha sağlıklı bir nasıl konuşuluruz onu e, araştırarak onu öğrenerek aslında ve Hı -hı. insanların o çekincelerini e, yıkmak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bizim jenerasyonumuz biraz daha böyle e, aktivizm ve dil konusunda e, çok e, hakim diye düşünüyorum. E, ve bu noktada e, insanların hassasiyetleri oluştu. E, derneğin bu ilaki dönemlerinde e, bu dil e, mevzusuna e, yoğunlaşıp belki de insanların katılımını daha kolaylaştıracak bir hale e, gelebilir. Kapsacılık üzerinden. Zaten normalde de çok açık var. Ee, hiçbir şekilde portfolyos gibi bir şey istenmiyor ama benim e, deneyim aktarımım üzerinden e, düşünürsek daha sağlıklı bir iletişim kurmak adına e, bir şeyler yapabiliriz. Hı hı. Evet o zaman burada da bol bol konuşacağız gibi görünüyor. Bu dil meselesi, kapsayıcılık meselesi, imlediğimizin, işaret ettiğimizin, neyi gösterdiğim meselesi, benim de dert ettiğim, sık sık burada da dillendirdiğim düşündüğümüz üzerine konular ee, sevgili Sarp'a buradan döneyim. Bundan sonraki 10 yıldaki olası işler, işleyişler, yenilikler, dertler, meseleler, yeni çomak sokulacak çukurlar neler var aklınızda? Belki böyle ipuçları ya da hani kendi kişisel deneyimleriniz, düşünceleriniz, aktarmak istedikleriniz. Ee, ben de şöyle toparlayayım. Aslında Kubiler ve Serap'la bu programa hazırlanırken konuştuğumuz, ettiğimiz böyle birçok şey den sonra fark ettik ki yani derneğin e, biraz böyle kendi yani, Türkiye'de ya da ülkemizde sürekli bir problemler ve bir geliş, bir derneğe bir e, hani ihtiyaç var gibi oluyor ama biz acaba bir dernek kendi sözünü söyleyebilir mi? Dernek e, kendi problemlerini kendi yaratabilir mi? Herhangi bir gördüğü bir yere müdahale edebilir mi? gibi e, bir ortak fikre varmıştık konuştukça. Bundan sonraki zamanda böyle bir gelişme, böyle bir ilerleme olabilir. Dernek illa bir yerden bir şey beklemeden bir kenara bir müdahale yapabilir, bir şey, bir söz söyleyebilir, karışıp müdahale edip sonra geri gidebilir, sonra tekrar gelebilir. Belki gelecekte ve 10 yılda olası işlerde, işleyişlerde ve hani bizim jenerasyonumuzun daha böyle farklı bir Ortamda ilerlemesi ve mimarlık eğitimi ve Türkiye görmesinden dolayı kendi problemini kendi üreten bir yapıya bürünebilir gibi düşünüyorum. Aslında öyle bu şekilde toparlayabilirim genel olarak konuştuğumuz ortak konuları. Evet yani hem sebat ve umut içeren hem de epeyce iş var. Epeyce <gülüyor> yoğun ve verimli gündemler var diye düşünüyorum. Evet. Son olarak Saraba da söz evet. vermek istiyorum. Böyle heybemizde neler taşıyoruz gelecek 10 yıla? Hani sizin aktarmak istedikleriniz neler olur? Ya e, aslında bizim bu şey gibi e, kubilerle bayağı paralar gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bu konudaki düşüncelerimiz ve yola birlikte çıktık ve birlikte de <gülüyor> devam ediyoruz gibi şey. Ya o yüzden dernekten beklentiniz de neredeyse aynı ve onun üstüne çok farklı bir şey sorda galiba bende. Eee yani o yüzden aynı şeyleri paylaşıyoruz diyebilirim. <gülüyor> bu konuda Yani başka mimarlıklar yapmak için başka türlü diller, daha kapsayıcı bir dil nasıl olabilir? Ya da mimarlığın nasıl farklı renklerde, farklı seslerde dilleri olabilir? Bunları aramak gerçekten çok kıymetli. Ben de çok severek takip ediyorum. Yani böyle yoğun ve mimarlık eğitiminin ortasındayken bir şeyleri dert edip, ...bir şeylere bulaşıp aklında fikirlerle birlikte... ...bizim böyle aklımızda bir şeyler var... ...hadi birlikte bir şeyler üretelim diye gidiyor olmak... ...bunun için emek harcıyor olmak. Hele ki böyle bu kadar yoğun gündemi olan bir dünyada ve Türkiye'de ve mimarlık eğitiminde diyelim. Çok çok kıymetli gerçekten. Ben de severek takip ediyorum yaptıklarınızı. Daha burada da bol bol buluşacağız, konuşacağız diye tahmin ediyorum. Zaten herkes şimdi mimarlık serimizde tekrar etmiş olalım. Her ayın üçüncü haftası bir program. Program içinde program olarak Açık Mimar'la konuk olacak. Onun yanı sıra da sevgili Kubilay Ercelep, Sarp Özgen ve Serap Kaçmaz'la birlikte. Bence bu ...bolbol bol konuşmaya devam edeceğiz... Dediğim gibi oldukça <gülüyor> buradaki dört kişi de bir şeyleri dert edip bir şeyleri kurcalamayı seven insanlar. Dolayısıyla hani ben de takipte olacağım. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz, paylaştınız. Yani böyle heyecanınızı, enerjinizi, herkes için mimarlığında renklerini, seslerini burada hissedebilmek radyo dalgaları üzerinden. Biraz da aramalar ve görüntülü ekranda birbirimizi gördüğümüz kısmıyla da olsa oldukça ilginç bir deneyim oldu bizim için. Oldukça da ben keyif aldım. İyi ki geldiniz diye. Gelecek ayın 3. haftasında herkesin mimarlık serimize devam ediyor olacağız. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.